Hazırlar min Şeytanı Rıziv. Bismillahi r Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebema -tata ve tatavu. Tatavu namazı babları. 1. Farz namaz ardından tatavu kılmak babı. Ubeydullah şöyle demiştir. Bize Nafi ibn Umer la diye haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellemle beraber öğle namazından evvel iki rekat. Öğle namazından sonra iki rekat. Akşam namazının ardından iki rekat. Yatsı namazının ardından iki rekat. Cuma namazının ardından da iki rekat namaz kıldım. Ama akşam ile yatsı namazlarının ikişer rekat sünnetlerine gelince bunlar Peygamberin evinde kılındı. İbn Ebil Zinad, İbn-i Ebil Zinat, Musa İbn Ukbeden, Oda Nafi'den, olan rivayetlerinde i̇bn Umer'in yatsıdan sonra iki rekatı aile içerisinde dediği söylenmiştir. Bu hadisi Nafiden rivayet etmekte kesin İbn-i Ferkat ile Eyüp Es-Sahtiyani Übeydullah'a mutabihat etmişlerdir. Ve Abdullah i̇bn Umer şöyle demiştir. Bana kız kardeşim Hafsa şöyle tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fecirin tulu etmesi ardından hafif iki rekat namaz kılardı. İbn-i dedi ki, çünkü bu sabah namazından evvelki zaman, benim peygamberin yanına giremediğim bir saat idi. Ve bu hadisi Nafi'den rivayet etmekte, kesin i̇bn Ferkat ile Eyüp Esrahtiyah'ın Ubeydullah'a mutabak ettiler. Ve İbn-i Ebi İbn-i o da Nafi'den olmak üzere, İbn Ömer'in yatsıdan sonraki ailesi içinde idi dediğini nakletmiştir. 2. Farz namaz ardından tatav kılmayan kimse babı. Amr İbni Dina şöyle demiştir. Ben Ebü Şa'ta Cabidinü Zübeyrid'e işittim. şöyle dedi. Ben İbn Abbas radıyallahu anh'tan işittim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öyle ile ikindiye cam ederek 8 rekat. Akşam ile yatsıyla cöm ederek 7 rekat kıldım dedi. amr dinler dedi ki ben de ya Ebu Şasa öyle zannediyorum ki Resulullah öyle namazını geri bıraktı. ikindi ilk vaktinde acele etti. Ve yine böyle akşam namazını geri bıraktı. Yatsıyı ilk vaktinde acele kıldı da bu surette namazları cem etmiştir dedim. Ebu şahsa ben de öyle sanıyorum dedi. 3. Seferde duha, kuşluk namazı babı. Bu vazık şöyle demişti. Ben İbn-i e, duha namazını kılar mısın diye sordum. Hayır kılmam dedi. Umer kılar mıydı dedim. Hayır kılmazdı dedi. E, bu Bekir kılar mıydı dedim. Hayır diye cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılar mıydı? Peygamberin kılıp kılmadığını bilmiyorum dedi bize Amr İbni Murre tahtis edip şöyle dedi. Ben Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan işittim. O şöyle diyordu. Bize sahabiler arasında Ümmü Hani'den başka hiçbir kimse Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı dua namazı klasiğin gördüğünü tahtis etmedi. Ümmü Hani Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Medya Fethi günü Ümmü Hanî'nin evine girdi, yıkandı ve 8 rekat namaz kıldı. Ben bu namazdan daha hafif bir namaz asla görmedim. Şu var ki peygamber rükü ve sucudu tamamlıyordu demiştir. 4. <gülüyor> dua namazını kılmayan ve bu kılmayan, kılmamayı mübah gören kimse bağlı. Bize Adem tahsis edip şöyle dedi. Bize İbn-i Ebru Ez-Zuhri'den o da Urveden, o da Ayşe radıyallahu anh'dan tahsis etti. Ayşe radıyallahu anh ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duha nafilesini kıldığını görmedim. Ancak ben o namazı kılıyorum demiştir. 5. Hazarda duha namazı bağlı. Bunu İtman İbni Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden söyledi. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Halilim yani kalbi dostum olan Resulullah bana 3 şey vasiyet etti. Bunları ölünceye kadar terk etmem. Her aydan oruç tutmak, üç gün oruç tutmak, duha namazı kılmak ve viti namazını kılıp da uyumak. Enes İbni Sizin şöyle demiştir. Ben Enes İbni Malik en ensardan işittim şöyle dedi. Ensar'da iyi vücutlu şişman bir kimse peygambere geldi ve ona hitap etti. Ya Resulallah ben seninle beraber namaz kılmaya muhtadil olamıyorum dedi. Akabinde peygamber için bir yemek yaptı. Peygamberi evine davet etti. Peygamber ona gidince bir hasırın bir tarafının yani bir yüzünü peygamber için su serpip yumuşattı. Peygamber de onun üzerinde iki rekat nafile namaz kıldı. Ve Carut oğlu falan oğlu falan yani Ab Abdülhamid İbni Munzir enes'e hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tuhan namazı kılar mıydı diye sordu. O günden başka günde böyle bir namaz kıldığını görmedim diye cevap vermiştir. Altıncı bab, öğlenin farzından önce iki rekat. i̇bn Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den on rekat namaz verledim. Öğlenin namazından evvel iki rekat, öğlenin ardından iki rekat, akşam namazından sonra peygamberin evinde iki rekat. Yatsı namazından sonra yine peygamberin evinde iki rekat. Sabah namazından önce iki rekat sünnet namazı. Sabah namazından önceki namaz sabah namazından önceki zaman peygamberin yanına girmeyecek bir saat idi. Hafsa bana dedi ki müezzin ezan okuyup fecir tuluğu ettiğinde peygamber iki rekat rahime sünneti kılardı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle farzından önce dört rekat sabah farzından evvel iki rekat tatavu kılmayı terk etmezdi. Bu hadisi şubeden rivayet etmekte İbn Ebi Adi ile Amr İbn Merzuk Yahya İbn Said'e mutabihat ettiler. 7. Akşem namazı farzından önce namaz babı. Abdullah ibni Burayı'da şöyle demişti. Bana Abdullah el Müzemi tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa akşam namazından evvel iki rekat namazına namaz kıyınız buyurdu. Üçüncüsünde insanlar bu namazı devam etmesi lazım bir ibadet edinmelerinden hoşlanmayarak bu namaz isteyen de içindir buyurdu. Ben Merset İbni Abdullah El Yezani'den işittin o şöyle dedi Ben Ukbe İbni Amr El Cüheni'ye geldim ve Ebu Temim'in işinden Seni hayrete düşüreyim mi Ebu Temim akşam namazından evvel iki rekat namaz kılıyor dedim Bunun üzerine Ukbe uh Biz Resulullah zamanında bunu kılardık dedi Şimdi seni bunu kılmaktan Alıkoyan nedir dedim işle göğüsle uğraşmaktır diye cevap verdi. 8. Nafile namazlarının cemaatle kılınışı babı. Bunu Enes İbni Malik ile Ayşe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zikrettiler. İbni Şah şöyle demiştir. Bana Mahmud İbni Rabi el-Ensari haber verdi ki o Resulullah'ı akbedip hatırlamış ve kendi yurtlarında bulunan bir kuyudan Resulullah'ın ağzına su alıp kendi gücüne doğru füsküslüğünü de hatırlamıştır. İşte bu Mahmud İtban İbni Malik Ensari'den işitmiştir. İtban Bedir'de Resulullah'ın mahiyetinde hazır bulunmuşlardan idi. İtban şöyle diyordu. Ben Salim oğullarında kendi cemaatime namaz kıldırırdı Onlarla benim aramda bir, bir vardı ki vardı ki Yağmurlar geldiği zaman aramızda perde oluyor ve onların mescidi tarafına geçmek bana meşakkat veriyordu. Resulullah'a geldim, ona şöyle dedim. Ben gözümden hoşluk değilim. Benim ve cemaatim arasında bulunan dere, yağmurlar geldiği zaman akıyor ve ben o dereye geçmek bana meşakkatli oluyor. Arzu ettim ki sen gelesin de evimde bir yerde namaz kıldırasın, ben de orayı namazgâh edin sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapacağım dedi. Ertesi sabah gündüz şiddetlendikten yani güneş yükseldikten sonra Resulullah Ebu Bekir bana geldiler. Resulullah ile Ebu Bekir bana geldiler. Resulullah içeri girmeye izin istedi. Ben de ona izin verdim. Eve geldiğimde oturmadı. Evinden nerede namaz kılmanı istersin buyurdu. Ben kendisine içimde namaz kılmasını arzu etmekte olduğum yeri işaret edip gösterdim. Resulullah namaza dikildi ve tekbir aldı. Biz de onun arkasında saf olduk. İki rekat kıldırdı. Sonra selam verdi. O selam verdiği zaman biz de selam verip namazdan çıktık. Ben Resulullah için yapılmış olan bu hazır yemeği yemesi gayesiyle onu koydum. Yurdun ahalisi Resulullah'ın benim evimde bulunduğunu işittiler iftah ahalisinden birçok kimseler geldiler ve nihayet evde adamlar çok oldu. Onlardan biri Mabik İbn Nikush'un ne yapıyor ben onu görmüyorum dedi. Oradakilerden biri o Allah Resulü'nü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah ona böyle deme. Görmüyor musun ki la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyor. Bununla Allah'ımız zatını talep ediyor buyurdu. O söyleyen de Allah Resulü en bilendir. Ama bize gelince Allah'a yemin ederiz ki biz onun sevgisinin ve sözlerinin yani nasihatlarının ancak münafıklara olduğunu görüyoruz dedi. Resulullah da şüphesiz Allah Allah'ın rızasını arayanlara arayarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşi haram etmiştir buyurdu. Mahmut şöyle demiştir. Ben bu kıssayı bu topluluğa söyledim. İçinde Resulullah'ın sahibi Ebu Eyyub da vardı. Ebu Eyyub'un vefat etmiş olduğu Rum diyarındaki bir kazvede Muaviye'nin oğlu gezip onların üzerine kumandan bulunuyordu. Ebu Eyyub benim sözümü reddetti ve vallahi Resulullah'ın senin söylediğini söylemiş olduğumuz zannetmem dedi. Bu söz bana çok ağır geldi ve eğer Allah bana selamet verir de bu kazımda salimen dönersem İbn İbn Maliki kendi kavminin mescidinde hala hayatta bulursam bu hadisi kendisine tekrar sormaklığım üzerime Allah hakkı olsun demeye başladım nihayet Bizans seferinden döndüm hac yahut umre niyetiyle ihrama girdim sonra yürüdüm ve Medine'ye geldim Salim oğulları yurduma vardım. Baktım ki İtban gözleri görmez. Çok yaşlı bir ihtiyar. Hala kavmine namaz kıldırıyor. Namazdan selam verince ben de ona selam verdim. Benim kim olduğumu kendisine haber verdim. Akabinde ona bu hadisi sordum. Onun üzerine İtban bana bu hadisi ilk defa tahdis ettiği gibi tekrar tahdis etti. 9. Evde nafile namaz kılmak babı bize Vuhayb İbni Halid Eyüp Es Sahtiyani'den ve Ubeydullah'tan onlardan nafiden o da İbn Ömer radıyallahu anh'tan tahsis etti. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazımızdan bir kısmını evlerinizde kılınız ve evlerinize kabirler edinmeyiniz buyurdu. Bu hadisi Eyüp'den rivayet etmekte Abdullah Habbes Sakafi bu ayıda mutabak etti. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle kitabı Fadlissalatü fi mescidi Mekke ve Medine Mekke ve Medine mescitlerinde namaz kılmanın fazileti babı. Mekke ve Medine mescitlerinde namaz kılmanın fazileti bana Abdülmelik İbni Umeyr kazadan haber verdi. O da ben Ebu Said Hudri'den dört şey işittim demiştir. Ebu Said de ben bu dört şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim demiştir. Kaza dedi ki Ebu Said Peygamberin maiyetinde on iki gazvede hazır bulunmuştur. Bize Ali İbni Medeni tahsis edip şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyeyne Ez Zuhri'den, o da Said İbni Musayyed'den, o da Ebu Hureyre'den tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadet için üç mescitten başkasına yolculuk edilmez. El Mescidul Haram, Mescidul Rasul, Mescidul Aksa. Bize Malik, Hz. İbnü Rebah ve Ubeydullah İbnü Ebi Abdullah el Akardan, bunların ikisi de Ebu Abdullah Süleyman el Akardan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim şu Medine mescidine kılınan bir namaz Mekke'deki Haram mescidi müstesna olmak üzere başka mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır buyurdu. İki Kuba mescidi babında bize Eyüp Es-Satiya'nı mafiden etti. O şöyle demiştir. i̇bn Ömer radıyallahu anh duha kuşluk vakti namaz kılmazdı. Yalnız şu iki gündeki hali bundan müstesnadır. Biri Mekke'ye geldiği gündür. Çünkü i̇bn Ömer Mekke'ye kuşluk vakti gelir. Akabinde beyti tavaf eder. Sonra makamı İbrahim'in arka tarafında iki rekat namaz kılardı. Diğeri de Kuba Mescidine geldiği gündür. Çünkü İbni Ömer her cumartesi günü Kuba Mescidini ziyarete gelirdi. Mescide gidince orada namaz kılmadan çıkmayı çirkin görürdü de nihayet mescitte namaz kılardı. Nafi dedi ki ve İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma, Cezayir günlere bu kuba mesidini, bir Yahut yaya olarak ziyaret eder olduğunu tahsis ederdi. Nafi şöyle dedi ve yine İbn Umer ben Nafi'den şöyle der idi: Ben dostlarım nasıl ziyaret ettiklerini gördüm ise ben de o surette ziyaret ederim ve ben gece veya gündüzden herhangi bir saat içerisinde namaz kılan kimseyi namaz kılmaktan men etmem. Şu kadar ki onlar namaz için güneşin doğuş ve batış vaktini seçmesinler. 3. Her cumartesi Kuba Mescidinde gelen kimse bağlı. Bize Abdullah İbni Müslim Abdullah İbni din ağırdan tahdis etti. İbni Ömer anh, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın her cumartesi günü yürüyerek yahut binekli olarak Kuba meçidine gelirdi demiştir. Abdullah İbni Ömer bizzat kendisi de böyle yapardı. 4. Kuba meçidine yürüyerek veya binekli gitmek bağlı. Ubeydullah şöyle demiştir. Bana Nafi İbni Ömer'den tahsis etti. İbni Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya bazen binekli bazen yaya gelirdi demiştir. İbni Ömer şunu ziyade etmiştir. Dedi ki bize Ubeydullah nafiden tahdis etti ve peygamber Kuban mescidinde iki leket namaz kılardı. 5. Peygamberin ile minberi arasındaki sahanın fazileti babı. Bize Malik Abdullah İbni Ebi Bekir, o da Abdullah İbni Teminden, o da Abdullah İbni Zeyd El-Mazini radıyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimle minberim arasındaki sahat cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuştur. Ubeydullah şöyle demiştir. Bana Hureyb ibn Abdirrahman, Havz ibn Asım'dan o da Ebu Hureyre radiyallahu aleyhi ve tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de havzımın üzerindedir buyurmuştur. 6. Beytül Maktis Mecidi i Bize şube Abdülmelik İbn-i Ümer'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Ziyad'ın himayesinde olan kazardan işittim. O şöyle dedi. Ben Ebu Said Hudri'den işittim. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dört şey tahsis ediyor ki bu dört şey hem beni hayrete düşürdü hem de sevindirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eşi veya mahremi, eşi veya bir mahremi kendisiyle beraber bulunmayan kadın, iki günlük mesafeyi sefer etmesin. Ramazan bayramının ilk günü ile Kurban bayramının dört gününden ibaret olan Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde, oruç tutmak yoktur. İki namazdan sonra namaz, sonra da namaz yoktur. Bir sabah namazından sonra güneş doğup yükselinceye kadar öbürü ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Namaz kılmak için şu üç mescitten başka hiçbir mescidi sefer edilmez. Harem mescidi, Aksa mescidi ve benim mescidi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebuvabul amel fissalat. Namaz içerisindeki amel babları. Bir, Namaz içinde ve namazı takviye etmek üzere olduğu takdirde namaz içinde elle yardım isteme babı. İbn ve İbn Abbas insan namaz içerisinde kendi bedeninden istediği herhangi bir organı ile yardım isteyebilir yani organını kullanabilir demiştir Ebu İshak Amr İbn Abdullah namaz içerisinde kendi başlığını eliyle koyup kaldırmıştır Ali İbn Talip Ali ibn Abi Talip'ten namazında sağ elinin avuç içi sol kolunun bileği ile eli arasındaki eklem üzerinde yahut da ayaktaki ayak eklem üzerine koymuş ve namazda çildi kaşımakta ve elbiseyi düzeltmekte beys yoktur demiştir. Bize Malik Mahreme İbni Süleyman'dan o da İbnu Abbas'ın himayesinde bulunan Kurey'den haber verdi. Kurey de Mahreme diye İbni Abbas radıyallahu anh'a şöyle haber verdi. İbnu Abbas bir gece müminlerin annesi olan Meymune'nin yanında kalmış. Meymune İbni Abbas'ın teyzesidir. İbni Abbas şöyle dedi. "Ben başımı yastığın enine koyarak uzandım. Resulullah ile ehli de başını yastığın boyuna koyarak uzandılar. Resulullah uyudu." Ta gece yarıyı bulduğu vakit yahut biraz evvelce yahut biraz sonraca sonraya kadar sonra Resulullah uyandı. Akabinde oturdu. Elleriyle yüzündeki uykuyu sildi. Ondan sonra Ali İmran Suresinin son 10 ayetini okudu. Sonra kaftı ve asılı duran küçük bir kırblaya, kırbaya uzandı O kırbadan güzelce abdest aldı. Sonra dikilip namaz sınmaya koyuldu. Abdullah İbni Abbas dedi ki ben de kalktım. Ve onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim onu sol yanına namaza durdum. Resulullah sağ elini başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı eliyle tutup dikiyordu. İki rekat kaldı. Sonra iki rekat. Sonra iki rekat kıldı. Sonra iki rekat. Sonra iki rekat. Ondan sonra tek rekatlı bir namaz kıldı. Sonra müezzin ona çağırına çağırmaya gelinceye kadar yine uzandı. Sonra kalktı. Hafif iki rekat namaz kıldı. Sonra da evinden çıkıp sabah namazını kıldırdı. İki, namaz içinde nehyedilen kelam babı. Abdullah ibn Mesud anh şöyle demiştir. Biz İslam'ın başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namazda olduğu halde kendisine selam verdik o da bize selamla mukabele ederdi. Biz Habeş Meliki olan Necaşi'nin yanından döndüğümüz zaman yine namazdayken Peygamber'e selam verdik. Fakat bu defa Peygamber bize selamla mukabele etmedi. Ve şüphesiz namaz içerisinde Allah ile büyük meşguliyet vardır buyurdu. Bize Hureymi İbn-i Sufyan el o da İbrahim'den o da el eden, o da Abdullah İbni Mesud-i allah olmak üzere bir önceki hadis tarzında hadis tahsis etti. Ebu Amr şöyle demiştir. Zeydimli Erkam bana şöyle dedi. Muhakkak ki biz peygamberin zamanında namaz içindeyken kelam ederdik. Bizim herhangi birimiz yanındaki arkadaşına kendi hacetimi söylerdi. En sonunda namazları ve orta namazları muhafızaya devam edin. Tam huşu ve taat ediciler olarak Allah için divan durun. El-Bakara Suresi 238. ayeti indi de biz namazda bize susmak emrolundu. 3- Namaz içinde erkeklerin subhanallah ve elhamdülillah nevinden sözlerin caiz olacağı babı. Sehil ibn Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Af oğulları arasında sulh yani barış yapmak üzere onların yurduna çıktı. Namaz vakti de geldi. Bunun üzerine Bilal ebu Bekir e geldi ve Peygamber alı konuldu. İnsanlara imamlık eder misin dedi. Ebu Bekir eğer isterseniz evet dedi. Bu cevap üzerine Bilal namaza ikamet etti Ebu Bekir de öne geçip namazı kıldırmaya koyuldu bu esnada peygamber saflar arasında yürüyerek saflar yara yara geldi nihayet 10. safa ulaşıp dikildi insanlar tasrif yapmaya başladılar şehir dedi ki tasfih nedir bilir misiniz tasfiktir yani el çıkmaktır Ebu Bekir namazını kılarken başını çevirmezdi arkasındaki cemaat el çıkmayı çoğaltınca başını çevirdi. Baktı ki peygamber, safın içinde peygamber hemen ona yerinde dur diye işaret etti. Ebu Bekir iki elini yukarıya kaldırdı da Allah'a hamd etti. Sonra geri peygamberin arkasına geçti. Peygamberi ileriye geçip namazı kıldırdı. 4. Namaz içinde bazı kimselerin isimlerini söyleyen yahut da yine namaz içinde Iken, namazı bozup bozmayacağını bilmeyerek başkasına selam veren kimse bağlı. Abdullah i̇bn Mesud raddallahu anh şöyle demiştir. Biz tahiye namaz içindedir der. Bir takım isimler söylenir birbirimize selam okuduk. Yani filan'a selam olsun filan'a selam olsun derdik. O isimlere selam ettiğimizi Resulullah işitti de ey <tuhiyat> Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve selamatu teyyibatü'l aleyhi eyühen nebi ve rahmetullah ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin eşhedü en illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyniz çünkü sizler bu ve ibadillahi salihin Allah'ın bütün kullarına selam olsun Allah'ın bütün iyi kullarına selam olsun sözünü söylediğiniz zaman muhakkak ki Allah gökteki ve yerdeki her bir salih kuluna selam vermiş olursunuz. 5. El çıkmak kadınlara mahsustur babı. Bize Zuhri Ebu eden o da Ebu Hukreyn'den tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tesbih etmek erkeklere el çıkmak kadınlara mahsustur buyurmuştur. Tehrimli Sa'd radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah demek erkeklere el çıkmak yahut da sağ elin içini, sol elinin üstüne vurup ses çıkartmak kadınlara mahsustur buyurdu. Altı, Namazı içinde yüzünü yürüdüğü tarafa çevirmeden geri geri giden yahut da kendisine inecek bir şeyden dolayı önüne doğru ilerleyen kimse bağlı bu hadis Sehl-i Sa'id Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet etmiştir. <gülüyor> Ez zuhri şöyle dedi. Bana Enes i̇bn Malik şöyle haber verdi. Müslümanlar o pazartesi günü sabah namazı içinde bulundukları sırada Ebubekir onlara sabah namazı kıldırırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birden onlara göründü. Ayşe'nin odasının penceresinin açılmış açılmış haldeydi. Peygamber saf saf dizilmiş namaz kılmakta olan sahabilerine baktı ve tebessüm edip gülüyordu. Ebu Bekir Resulullah'ın namazı çıkmak istiyor zannederek safa girmek için yüzünü kıbleden ayırmadan iki tobu üzerinde geri geri çekildi. Müslümanlar Peygamber gördükleri zaman onu görmekte aşırı derecede sevilerek namazları içinde fitneye düşmelerini yani namazlarını bozmalarını düşünceler. O sırada peygamber eviyle namazınızı tamamlayın diye işaret etti. Sonra da içeriye girdi ve tuttuğu perdeyi salıverdi. İşte peygamber o gün vefat etti. Yedinci bab Anası namaz kılmakta olan evladını çağırdığı zaman Ebu Hureyre radiyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın oğluna nida edip çağırdı. Oğlu bu esnada ibadet yerinde namazda bulunuyordu. Anası ya Cüreyş dedi. Cüreyş ya Allah anama icabet hakkıyla namazımı tamamlama hakkı birleşti dedi. Anası yine ya Cüreyş dedi. Cüreyş ya Allah anam ve namazım dedi. Anası yine Cüreyş diye nida etti. Cüreyş de yine ya Allah, anama cevap mı vereyim, yoksa namazımı mı tamamlayayım dedi. Bu sefer anası, Ya Allah, Cüleyc fahişe kadınların yüzüne bakmadıkça ölmesin diye ilendi. Cüleycin savunmasına koyun günden çoban bir kadın sığınır oldu. Koyun giden bir çoban kadın sığınır oldu. O çoban kadın başka biriyle cinsi münasebet etmişti. Derken bir çocuk doğurdu. Kadına bu çocuk kimdendir diye soruldu. Kadın Cüreyit'tendir. Salmasından indir bu çocuğu. Beni hamile yaptı dedi. Bu haber cüreyc'e ulaşınca çocuğunu, çocuğunun bana ait olduğunu iddia etmekte olan bu kadın nerede dedi. Sonra kadınla çocuk getirildiğine Ey çocuk senin baban kimdir diye soruldu çocuk dile gelip koyun güden bir erkek çobandır dedi. 8. Namaz içindeyken çakıl taşlarını ev ile dokunup gidermek babı. Bana Muaykıp İbni Ebi Fatıma tahtıs etti. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevde edeceği yerdeki toprağı eliyle düzelten bir kimsenin durumu hakkında bir daha böyle toprak düzleyecek olursam eline bir defa dokun buyurmuştur. 9. Namazdayken üzerine secde etmek için elbiseyi yere yaymak babı. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sıcağın şiddetinde namaz kılardık da bazılarımız sıcaktan yüzü yere değmeye muktedir olmadığı zaman büründüğü elbisesinin bir ucunu secde yerine yayar ve üzerine secde ederdi. On. Namaz içindeyken yapılmaları caiz olacak diğer ameller bağlı. Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ben karşısında buyurdum da ayaklarımı onun kıblesine uzatmış bulunurdum. Peygamber secdeye vardığı zaman eliyle beni gösterdi. Ben de ayaklarımı geriye çekerdim. O secdeden kalktığı zaman ben yine ayaklarımı uzatırdım. Bize şube Muhammed İbni Ziyad'dan o da Ebu ile radıyallahu anh'dan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz kılmış böyle buyurmuştur. Şüphesiz şeytan namazını bozmak için benim karşıma geldi bana hücum etti. Allah bana ondan istediğimi yapma kuvveti verdi. Ben de onun boğazını sıktım. Ve yemin ederim ki sabah olunca hepimiz ona Hepiniz ona bakarsanız diye onu bizlereye bağlamak istedim. Fakat Süleyman Peygamber ona selam olsun. Rabbil Firli vele Hepli mülkendi yembarı ve Adim Ey Rabbim bana mağfiret et bana öyle mülk ver ki benden başka hiçbir kimse layık olmasın. Şüphesiz ki sen Büyük muratları ihsan edensin. Saat suresi 35. ayetdeki şey söylemiştir. Söylemiş olduğunu hatırladım. Allah onun köpek gibi kovdu. Nadir İbni Şümeyl noktalı zal ile feda yani onu boğdum şeklinde söyledi dal ve şeddeli aynı ile feda attahu kelimesi ise yüce Allah'ın ya yadu tume o günler cehennem ateşine itilip kakılırlar. ettur suresi 13. ayet kavimlerdir. yuda üne yudfa üne yani itilip kakılırlar manasınadır. Doğru olan feda attu Şu an şu kadarı var ki ve işte böyle aynı ve hatların şeddesiyle söylemiştir on birinci bakmış namazdayken hayvan bağı bulunduğu yerden alsızın çözülüp boşansa ne yapar ve katede namaz kılan bir kimse hırsız tarafından elbisesinin alındığını görse namazı bırakıp o hırsızın ağzına gider demiştir bize ev evzak bunu Kaayıs tahdis edip şöyle dedim El-Erzat İbni Kays tahdis edip şöyle dedi. Bizler El-Ahvaz mıntıkasında Haruriye fırkası ile harp ediyorduk. Bu harp günlerinde ben bir nehir kenarında yahut yamacı üzerinde bulunuyordum. Baktım ki birisi orada binek hayvanımın gemi elinde olduğu halde namaz kılıyor. Namaz kılarken hayvan o zatı çekiştirmeye o da hayvanının ağzından gitmeye başladı. Rabi Şube bu namazı kılan zat Ebu Berze Esnemi demiştir. Ebu Berze namaz içindeki bu halini gören haricilerden bir adam ya Allah şu ihtiyara cezasını ver diyordu. O ihtiyar yani Ebu Berze namazı bitirince o hariciye karşı şöyle cevap verdi. Ben sözüm senin sözünü işittim. Ve yine ben Resulullah ile beraber 6 yahut 7 yahut 8 de bulundum ve Resulullah'ın namazda ve diğer hususlarda insanlara daima kolaylaştırma gösterdiğine şahit oldum. Şimdi benim bu hayvanımın hareketine engel olmaklığım onu başıboş bırakmaklığından daha sevgilidir. Çünkü bırakınca hayvan kendi yemliğine dönecek ve o takdirde bana meşakkat ve zorluk olacaktır. Urve şöyle dedi. Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi. Güneş tutuldu. Peygamber hemen namaza kalktı. Uzun bir süre okudu. Sonra rükû etti. Rükû'yu uzattı. Sonra başını rükûden kaldırdı. Sonra diğer sureye başladı. Sonra rükû yerine rükû yerine getirince rükûden başını kaldırdı. Sonra secde etti. Sonra ikinci rekatta da bu iki kıyamla iki rükû yaptı. Sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman sizden açılıncaya kadar namaz kılınız. Yemin olsun ki ben şu kusuf namazını kıldığım yerde bana vaat olunan her şeyi görmüşümdür. Hatta namazda benim ileriye doğru gitmeye başladığımı gördüğünüz vakit ben de cennetten bir salkım üzüm almak istediğimi görmüşümdür. Ve yine yemin olsun ki beni geriye çekildi gördüğünüz sırada ben cehennemi bazısını bazısını kırıyor görmüşümdür ve ben cehennemin içinde Amr bin Luhay'ı gördüm. İşte o putlar için hayvanları sahibe yapan yani salıveren kimsedir. 12 Namaz içindeyken tükürük çıkartmak ve üflemek nevinden caiz olacak şeyler mi? Ve Abdullah İbni Amr'dan ziklo, zikrolunur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kusuf namazında secdesi esnasında üfürmüştür bize Hammad Ebu bize Hammad Eyüp'ten o da Nafi'den o da İbni Umar radıyallahu anh'dan takip ki o şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıblesinde bir tükürük gördü ve bundan dolayı mescid ahalisine karşı öfkelenip üzüldü de şöyle buyurdu şüphesiz Allah her birimizin yüzünü yönel, yüzünün yöneldiği taraftadır binaenaleyh Herhangi biriniz namaz içinde bulunduğu zaman sakın tükürmesin. Ravi yahut balgam çıkarmasın buyurdu dedi. Sonra Resulullah indi ve onu eliyle kazıdı. Ve i̇bn Ömer herhangi birini tükürmek zorunda kaldığı zaman sol tarafına tükürsün dedi. Bize şube tahtis edip şöyle dedi. Ben kasat edilen işittim. O da en üstten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mümin namaz içinde olduğu zaman şüphesiz Rabbi ile münacat eder. Bunun için sakın önüne tükürmesin, sağ tarafına da tükürmesin. Fakat zararlı durumlarda sol tarafından sağ ayağının, sol ayağının altına tükülebilir. 13. Namaz içinde iken erkeklerden bilmeyerek el çirpan kimsenin namazının bozulmayacağı babı. Bu konuda Sehl ibn Sa'd anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis vardır. 14. bab Namaz kılan kimseye ileri git yahut bekle denildiği zaman bunda bir hiç yoktur. Sehl ibn Sa'd anh şöyle demiştir. Bazı insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılardı. O halde bunlar bellerindeki futhasını küçük olduğu için çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olurlardı. Bu sebepten cemaate gelen kadınlara erkekler doğrulup oturmadıkça başınızı seyreden kaldırmayınız denilirdi. Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken kendisine selam verirdim. O da bana mukabele ederdi. Necaşi'nin yanından dönüp geldiğimiz zaman yine namazdayken kendisine selam verdim. Fakat bu sefer selama mukabele etmedi. Ve namazdan sonra şüphesiz namaz içerisinde Allah ile azametli bir meşguliyet vardır buyurdu. Bize Ebu Mamer tahdis edip şöyle dedi. Bize Abdülvalis tahdis edip şöyle dedi. Bize Kesir İbn-i Ata İbn-i Rebahtan tahdis etti. Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah Musta'lif oğulları seferinde beni kendisine ait bir ihtiyaca gönderdi. Ben gittim. Sonra o işi yerine getirerek geri döndüm ve kendisine selam verdim. Fakat Rasulullah selamımı karşılamadı. Bunun üzerine kalbimde öyle şiddetli bir hüzün meydana geldi ki onun mahiyetimi yalnız Allah bilir. İçimden de belki Resulullah bana darıldı. Bu işine ağır yaptığına hükmetti dedim. Sonra kendisine tekrar selam verdim. Yine selamıma mukabele etmedi. Bu defa gönlümde birinci defa kimden daha şiddetli bir hüzn meydana geldi. Sonra Resulullah'a üçüncü defa selam verdim. Bu kere namazdan çıkınca selamımı karşıladı ve beni senin selamına selam ile mukabele etmekten yalnız benim namaz kılmakta bulunmakla men etmiştir buyurdu. Ve Resulullah bu sırada devesi üzerinde Kıbrı'dan başka bir cihete yönelmiş olarak yol alıyordu. 16- namaz içindeyken meydana gelecek herhangi bir işten dolayı elleri yukarıya kaldırmak bağlı. <gülüyor> Seyir İbni Sad şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'daki Amr İbni Avfoğulları arasında bir kavga meydana geldiği haberi ulaştı. Resulullah sahabilerden bir takım insanlarla onların arasında barış yapmak üzere hemen yola çıktı. Resulullah Orada alıkonuldu. Namaz vakti de geldi. Bilal Ebu Bekir'e geldi ve Ya Eba Bekir, Resulullah alıkonuldu. Namaz vakti de geldi. Sen insanlara imamlık yapar mısın? Ebu Bekir peki istersen kılalım dedi. Bunun üzerine Bilal namaza ikamet etti. Ebu Bekir de öne geçip insanlara namaz kıldırmak için Allahu Ekber deyip namaza başladı. Bu sıralar Resulullah saflar arasında yürüyerek safları yara yara geldi ve nihayet birinci safa, safta dikildi. İnsanlar tasfiha yani el çıkmaya başladılar. Seyin tasfi tasfik yani el çıkmaktır dedi. Seyin şöyle devam etti. Ebubekir namazını kılarken başını çevirmezdi. Arkasındaki cemaat el çıkmayı çoğaltınca başını çevirip baktı. Ve Resulullah'ı gördü. Resulullah ona işaret edip insanlara namazı kıldırmasını emretmekte. Ebu Bekir hemen elini kaldırıp Resulullah'ın kendisine olan bir emrinden dolayı Allah'a hamd etti. Sonra Ebu Bekir geri geri çekilerek peygamberin arkasına geçti ve safta dikildi. Resulullah da öne ilerleyip insanlara namazı namazın bakiyesini kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü insanlardan tarafa döndürüp Şöyle buyurdu. Ey insanlar sizlere ne oluyor ki namaz içinde bir şey arız olduğu zaman el çıkmaya bakladınız. El çıkmak ancak kadınlara mahsustur. Her kim içerisinde içerisindeyken bir şey arız olursa Subhanallah desin. Bu sözlerinden sonra Resulullah Ebu Bekir'e yöneldi ve ya Ebu Bekir, sana namazı kıldır diye işaret ettiğimiz zaman seni insanlara namaz kılmakla meneden nedir diye sordu. Ebu Bekir Ebu Kuhafe oğlu için Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması layık olmaz, dedi. 17. Namazdayken elini boş boylu üzerine koymanın hükmü babı. Bize Hammad İbni Zeyd Eyyub'den, o da Muhammed İbni Silin'den, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan tahsis etmiştir. Ebu namazda iken eli boş boylu üzerine koymak neyidir demiştir. Ve hişam ile Hasan İbni Ebu Hilal, Muhammed İbni Selim, İbni Silim'den o da, Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere söylediler. Bize Muhammed İbni Silim Ebu Hureyre'den tahdis etti. Ebu Hureyre kişinin elini boş boyu üzerine koyarak namaz kılması nehyedir demiştir. 18. bab İnsan namaz içindeyken herhangi bir şeyi düşünür. Ve Umer radıyallahu anh ben namazdayken ordumun mühimmatını hazırlar tertip ve tanzim eylerim demiştir. Bana İbn-i Muleyke ve i̇bn Haris radıyallahu anh'dan haber verdi. O şöyle demiştir. Ben peygamber ile beraber ikindi namazını kıldım. Peygamber namazdan selam verince suratle kalktı. Acele acele kadınlardan birisinin yanına girdi. Sonra dışarı çıktı. Surat ve kelimesinden dolayı cemaatin yüzlerindeki hayretleri gördü de ben namazdayken birden biraz altın bulunduğunu hatırladım ve bizim yanımızda akşama ulaştırılmasını ulaşmasını yahut şöyle dedi bizim yanımızda gece geçirmesini istemedim de onun taksim edilip dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Namaz için ezan okunduğu vakit şeytan ezanı işitmemek için yahut da ezan sesini duymayacak Yere kadar yahut da ezanı duymasın diye yüz geri edip telaşla yerlerine yerlerine kaçar. Müezzin ezanı bitirip sustuğu zaman döner gelir. Namaz için ikamet edilince yine arkasına dönüp kaçar. İkameti bitirip susunca yine dönüp gelir. Artık devamlı insanlar bulunur da ona namazdan evvel hiç aklında olmayan şeyleri hatırla der durur Ta ki insan kasvikat kıldığını bilmez oluncaya kadar. Ebu Sevme İbn Abdullah Rahman, sizden herhangi biriniz bunu yaptığınız zaman oturur haldeyken iki secde yapsın dedi ve Ebu Sevme bu bunu Ebu Hureyra'dan işitmiştir. <gülüyor> Bana İbn Ebu Zib Said el-Bakrî'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ebu Hureyra şöyle dedi. İnsanlar Ebu Huneyr'e Peygamberden çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlardı. Bir adama kavuştum da ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün gece da ne okudu diye sordum. O zat ne okuduğunu bilmiyorum dedi. Ben sen o namazda hazır bulunmadın mı dedim. Evet bulundum dedi. Ebu Hureyre dedi ki lakin ben Resulullah'ın o namazda şu, şu süreleri okuduğunu bilmekteyim dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebu Abus Sehf Unutup yanılma ile ilgili bablar. 1. Musalli farzın iki rekatında oturmayarak kalktığı zaman bu yanılma hakkında gelen hadisler babı. Abdullah ibni Buhayne radıyallahu anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namazların birinden iki rekat kıldırdı. Sonra birinci teşebbüt için oturmadan ayağa kalktı. Cemaat onunla beraber ayağa kalktı. Resulullah namazını tamamladığında bir selam vermesini beklerken selam vermeden evvel Allahu Ekber dedi ve oturduğu halde yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Sonra selam verdi. Abdullah İbni Buhayne radıyallahu anh demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öğle namazının ilk iki rekatından sonra aralarında oturmadan üçüncü rekata kalktı. Namazını eda ettiği zaman iki secde yaptı. Sonra bu iki secdenin ardından selam verdi. İkinci bab, Musalli dört rekatlı farzı beş rekat kıldığı zaman. Abdullah i̇bn radıyallahu Mesud şöyle demiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını beş rekat kıldırdı. Kendisine namazda artırma mı yapıldı diye soruldu. Resulullah bu nasıl sualdır diye buyurdu. Sonra sahabi de namazı beş rekat kıldınız dedi. Bu cevap üzerine Resulullah selam verdikten sonra yanılmadan dolayı iki defa secde etti. Üçüncü bak Namaz kılan kimsenin ilk İki rekatle selam verdiği zaman yahut üç rekatle selam verdiği zaman namaz seydesi gibi ve ondan uzun iki secde yapar. Bize şube Sa'd İbni İbrahim'den o da Ebu Seleme'den tahsis etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle veya ikindi namazını kıldırıp iki rekatle selam verdi. Zulye'de inisinin sahabi hemen ya Resulallah namaz kısaldı mı dedi. Peygamber sahabilerine hitaben Zulvideyn'in ne söylemekte, olduğunu, söylemekte olduğu doğru mudur diye sordu. Sahabeler evet dediler. Bunun üzerine peygamber sonuncu iki rekatı da kıldırdı. Sonra yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Say İbni İbrahim şöyle dedi. Ben Urvatip'in Zübeyir'i gördüm ki o akşam namazından iki rekat kıldırdı yanılarak selam verdi ve konuştu. Sonra kalan rekatı kıldırdı ve yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Ve işte ben peygamberin böyle yaptığını gördüm dedi. 4. İki seyir teyzesinin ardından teşebbüt okumayan kimse bağlı. Ve Emes İbn Malik ile Hasan El Basri iki seyir teyzesinin seyir akabinde teşebbüt okumadan selam vermişlerdir. Kafede ve seyir teyzesini seyir yapan teşebbüt okumaz demiştir. Muhammed İbn-i Silindel Hureyre radiyallahu anh şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki leketten ayrıldı. Zul yedeyn ona ya Resulullah namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu dedi. Resulullah Zul yedeyn doğru mu söyledi diye buyurdu. İnsanlar evet doğru söyledi dediler. Bu cevap üzerine Resulullah kalktı ve sonuncu lekatı da kıldırdı. Sonra selam verdi. Sonra tekbir alıp secdeye vardı. Her Zaman ki sucudu kadar yahut da daha uzun müddet de kaldı sonra başını kaldırdı. Seleme şöyle demiştir. Ben Muhammed İbn-i Sinim ve Sehf de teşehhüt var mıdır dedim. İbn-i Sinim Ebu Hureyre hadisinde teşehhüt yoktur dedi. 5. Sehvin iki secdesinde Allahu Ekber diyen kimse babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Öyle veya ikinci namazlarından birini kıldırdı. Muhammed İbn-i çoğu ikindi namazı olmasıdır dedi. Peygamber iki rekat kıldırdıktan sonra selam verdi. Ondan sonra meçhidin önündeki bir tahta parçası, parçasına doğru kalktı, elini onun üzerine koydu. O cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Bu ikisi peygambere kema, kelam etmekten heybet duyup çekindiler. İnsanların acele edenleri çıktıklarında çıktılar da kendi kendilerine namaz kısaldı mı yahut namaz kısaldı dediler. Yahut cemaatin içerisinde peygamberin Zülyedeyn ismini vermekte olduğu bir zat vardı. O zat, ya Resulallah unuttun yoksa namaz mı kısaldı dedi. Peygamber unutmadım da kısalmadı da buyurdu. O zat, evet unuttum muhakkak dedi. Bunun üzerine Resulallah... İki rekat kıldırdı, sonra selam verdi, sonra tekbir alıp secdeye vardı. Her iki vakitki sucudu da yahut da uzun müddet secdede kaldı. Sonra başını kaldırıp tekbir aldı. Sonra başını kaldırıp yere koydu. Sonra tekbir alıp yine bir sucudu gibi yani daha uzun bir secde yaptı. Sonra başını kaldırıp tekbir aldı. Bize El-Liris İbnü o da Abdülumut Talib oğullarının yeminli dostu olan İbn Buhayne oğlu Abdullah el-Esidi'den tahdis etti. Ki o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldırdığı sırada üzerinde teşehhüdde oturmak vazifesi varken oturmayı üçüncü rekata oturmayıp üçüncü rekata kalktı. Namazını tamamladığı zaman iki defa secde yaptı. Şöyle ki, oturduğu halde selam vermekten vermeden evvel her bir secdede tekbir aldı. Oturduğu oturmanın yerine peygamberle beraber bu iki secdeyi insanlar da yaptılar. İki seyir secdesinde tekbir getirmek hakkındaki hadisi İbni Şihab'dan rivayet etmekte İbni Cüreyc el-Leys İbni Sa'd mutabihat etmiştir. Altıncı bab, Musalli kaç rekat, üç rekatli yahut dört rekatli kıldığını bilmediği zaman oturduğu halde iki kere secde eder. Ebu Hureyla radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazdan nida edildiği vakit şeytan ezanı işittirmek için yüz geri edip yerlene yerlene kaçar. Ezan bitirildiği zaman namaz için ikamet edilince yine yüz geri edip kaçar. İkamet okumak bitirince yine geri gelir, insan ile kalbi arasına sokulur. Falan şeyleri hatırla, falan şeyleri hatırla diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Nihayet insan kaç rekatli olduğunu bilemez olur. İşte herhangi biriniz kaç rekat, üç rekat mı yoksa dört rekat kıldığını bilemediği zaman oturur halde iki kere secde etsin. Yedi. Fars namazda Nafile namazda, Yanılmak babı. Ve i̇bn Abbas radıyallahu anh, Fitir namazını kıldıktan sonra, iki kere secde etmiştir. Ebu Kuleyre radıyallahu anh, Şöyle durmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz kalkıp, Namaza durduğu zaman, Şeytan gelir ve namazını karıştırır. Nihayet o kimse, Kaç rekat kıldığını, Bilemez sizden herhangi biriniz bu karşılıklığı hissettiği zaman oturur vaziyetteyken iki secde etsin. Sekizinci bar. İnsan namaz kılmaktayken kendisine söz söylendiği ve onu da bu kelima işitip eliyle işaret ettiği zaman hüküm nasıl olur? İbni Abbas'ın kölesi Kureyb şöyle demiştir. İbni Abbas Mısver ve Mahremere ve Abdurrahman İbni Ezher Allah onlardan razı olsun. Ben Kureyb'i Ayşe'ye gönderdiler de hepimizden Ayşe'ye selam söyle ve ona ikinci yılın farcından sonra iki rekat namazın hükmünden sor ve ona bu namazın tını kılmakta olduğundan haberdar olduğumuzu halbuki peygamberin böyle iki rekat namazdan sahabileri men ettiği haberinin bize ulaştığımızı söyle dediler. Ve i̇dn Abbas ilave olmak üzere ilave olarak ben Ömer İbni Hattab ile beraber halktan böyle iki rekat namaz kılan insanları döverdim demişti. Kureyp dedi ki ben Ayşe'nin yanına girdim ve beni gönderenlerin benimle yolladıkları haberi kendisine tebliğ ettim. Ayşe bana cevaben sen bu meseleyi Ümmü Selemi'ye sor dedi. Ben de yanından çıktım ve o üç zata gelip Ayşe'nin cevabını onlara verdim. Onlar da beni Ayşe gönderdikleri gibi bu defa da Ümmü gönderdiler. Ümmü Seleme radıyallahu anh öyle dedi. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden halkı ikindiden sonraki bu namazdan ne hederken işittim. Sonra bir kere de peygamberi ikindi namazını kıldığı sırada iki rekat daha namaz kılarken gördüm. Şöyle ki Resulullah benim odama girmişti fakat o sırada Yanında ensardan haram oğullarından bir takım kadın konuklar bulunuyordu. Resulullah namaz kılmaya başladı. Onun böyle ikilinin akabinde benim yanıma girmesinden sonra namaz kıldığını görünce kendisine bir kız gönderdim ve kıza Resulullah'ın yanında dur. Ya Resulullah sana umut seveme şu ikilek yapmamazdan ne yettiğini işittim. Halbuki şimdi sen onları kılıyorsun görüyorum de, diye soruyoruz de. Eğer Resulullah namazda bulunduğunda eliyle işaret ederse yanından geri çekil. Kız bu emrimi yerine getirdi ve hakikaten Resulullah eliyle işaret etti. Kız da ondan geriye çekildi. Resulullah namazdan ayrılınca bana hitaben. Ey Eba Ümeyye kızı içimde namazından sonra kıldığın bu iki rekat namazdan sormuştum. Bunun sebebi şudur. Bana Kays kabilesinden bir takım insanlar gelmişti. Bunlar öğlen namazından sonra iki rekat nafili namazdan beni meşgul edip koymuşlardı. İşte kıldığım iki rekat namaz öğlenin o iki rekat sünnetidir buyurdu. 9. Namaz kılmakta olan kimsenin namaz içerisindeyken işaret yapması bağlı. Bu konuda ki hadisi Kureyb-i Ümmü Seleme anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden söylemiştir. Şehir İbni Sad Es-Sahidi radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir defasında Resulullah'a Amr İbni Alfaoğulları arasında bir kavga meydana geldiği haberi ulaşmıştı. Resulullah hemen beraberindeki bir takım insanlar içinde olarak onların arasına barış yapmak üzere yola çıktı. Bu esnada namaz vakti de olmuştur. Bilal Ebu e geldi de ya Ebu Bekir şüphesiz Resulullah gittiği yerde alıkonulmuştur. Namaz vakti de olmuştur sen insanlara imamlık yapar mısın dedi. Ebu Bekir peki istersen kılalım dedi. Akabinde birer namaz için ikamet etti. Ebu Bekir de öne geçip tekbir alarak insanlara namaz kıldırmaya başladı. İnsanlar henüz namazdayken Resulullah saflar içerisinde yürüyerek geldi. Nihayet saflar dikerdi. İnsanlar insanlar el çıkmaya başladılar. Ebu Bekir namazını kılarken başını çevirip bakmazdı. Arkasındaki cemaat el çıkmayı çoğaltınca başını çevirip baktı ki Resulullah kendisine işaret etmekte ve namazı kıldırmasını emir buyurmaktadır. Ebu Vekir hemen iki elini kaldırıp Allah'a hamdetti. Sonra geri geri giderek Resulullah'ın arkasına çekildi. Safın içinde durdu. Resulullah da öne geçip insanlara namaz kıldırdı. Resulullah namazdan çıkınca yüzünü insanlara yöneltti de şöyle buyurdu. Ey insanlar! Size ne oluyor ki namaz içerisindeki size bir şey arızı olduğu zaman el çıkmaya başladınız? El çıkmak ancak kadınlara mahsustur. Sizden her kime namaz içerisinde herhangi bir şey arızı olursa Subhanallah desin. Şu muhakkak ki Subhanallah dediği zaman onu işten kimse muhakkak yüzünü çevirip bakacaktır. Ya ödüdekisi sana da işaret ettiği zaman, ettiğim zaman insanlara namaz kılmaktan senin ne nedir diye sordu. Ebu Bekir de Ebu Kuhafe oğlu için Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması layık olmaz dedi. Esma bintu Ebu Bekir şöyle demiştir. Ben Ayşe'nin yanına girdim. O dikilmiş namaz kılmaktaydı. İnsanlar da dikilmiş namaz kılıyorlardı ben. İnsanların hali nedir diye sordum. Ayşe güneş tutulduğunu hatırlatmak için başını göre doğru işaret etti. Ben yine bu ayet, yani insanlara azap alameti mi dedim, Ayşe başıyla evet işareti yaptı. Ayşe radiyallahu anh söyle demişti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta olduğu halde evinde oturarak namaz kıldırdı. Ardın, hasta olduğu halde evinde oturarak namaz kıldıydı. Arkasından bir takım insanlar ayakta namaz kıldılar. Resulullah onlara namaz içinde eliyle otururuz diye işaret etti. Namazdan çıktığı zaman imam ancak kendisine uyusun diye imam edilir. Öyle olunca imam rüküye vardığı vakit, rüküye varın başını kaldırdığı vakit siz de başınızı kaldırın buyurdu.